Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern, sabahlar. modern Sabahlar Başlıyor. So the by, yeah. Benim Gecem gece Kardeşim. So if by the, time, the Bar Closes. The bar closes. You like down, yeah. Yeah. Okay. You home Alright. Tonight. Yeah. Thank you please. <gülüyor> evet. Birbirinden anlamsız. Senin e, niye böyle geliyor yine ya? Bak. boş ver. Oktay benim sesim de böyle geliyor Niye böyle geliyor? Çok şu hoş. an şu anda da, Bilmiyorum bakayım. Şu anda hiçbir şey değil, hmm. Sen arka arkaya esprileri patlattın. <gülüyor> Dur. Sen istersen gene çok erken bir oyuncu değişikliği yaparsın, mikrofon değişimi. E, bakalım ya da onu bir tak çıkar, bir şeyler yap. Ne dedi sanatçımız bu şeyde? Ne dedi? Bu gece benim gecem kardeşim diyerek en güzel mesajı vermedi mi bize Oktay? Verdi. Peki biz ne yaptık? Bu mesajı aldık mı? Aldık tabii ki aldık. Alo? Atlımızda bir var. Alo? Pardon pardon yok senden değil. Senden ötürü değil benden ötürü bu sefer. Alo? Oluracağım. çok güzel oldu. Alo? Ee, pek çok kere işte kendime benzetirim. Radyomuzda Mikrofonu alo dedirten adam oldum. Radyomuzda pek çok kere e, telefonda bir dinleyicimiz varken mikrofona alo alo denmişti ama bir ilk yaşandı bugün 28 Mayıs'ta bir ilk yaşandı. Ne tip bir ilk yaşandı? Telefonda kimse yokken İki adam birbirine bakarak alo alo dedi. Az önce sevgili dinciler, bunun için özür diliyoruz. Evet. Öncelikle. Özürle başlayınca çok güzel oluyor ya program. Özürle başlıyoruz e, ve özürle de devam edecek gibi gözüküyor programımız. Benim sesim mi tuhaflaşmış yoksa... Evet Namaz... benim, benim sesim de öyle tuhaflaşmış. Yok yok ya. seninki güzel tamam birbirimizin sesleriyle ilgili konuşmayalım bundan sonra. Tamam Söz de. Söz verelim. Söz. Söz peki. Hafta sonu... E... Radio'sun coşkancısı yaşanmış. Radyo'sun coşkancısı Anladım, yaşandı. Programın başında hemen e, hafta sonu Orhan Boran'ı e, kaybettik. Sizin yeni haberin Benim oluyor. Benim haberim yok gerçekten Ciddi yok. Ciddi olamazsın. Gerçekten. Hafta sonu Orhan Boran'ı kaybettik. E, onu hemen e, tek bir e, tek kez diyorum bir kez daha programımızda anarak başlayalım büyük radyo üstadı. E, gerçekten Türkiye'de radyoculuk deyince ee, sayılan ilk 3-5 isimden biridir Radyoculu'nun evet. başlamasında da en önemli e, isimlerden bir tanesi Onu kaybettik Onu hafta sonu kaybetmiş olmanın Doğru. Hemen üzüntüsüyle başlayalım Sonra bir revizyon üzüntüsüyle Sadece radyo mü... değil, Sahnede konuşmayı sahnede icat tabii. eden adam diye geçiyor Orhan Bora ee, Öyle bir şey var ee, böyle yani Hafta sonu o zaman gerçekten böyle bir Kapalıydım ben Kapalıydım ha kendini şey konuma getirmişsin Stand by konumunda uzunca bir süre geçirmişsin. Bana da şunu dedirtti ya stand by diye. Hı hı. Ee, teşekkür ediyorum. Bir şey ben... demiyorum bak üstüne. <gülüyor> evet üstüme de hiçbir şey Ben Beni çok son derece e, mahcup etti. Ee, ama, e, ama sadece... Yok yok var seslerde bir şey var. Hı. Seslerde bir şey var. Var var. Ee, ama e, aynı zamanda Eurovizyon. kan Film Festivali'nden ödüller. Hı hı. Ondan sonra. Neler, ve daha neler neler, daha ne, neler, sürprizler, neler. ne sürprizler, ne sürprizler. Biz Eurovizyon coşkancasını maalesef seyredemedik. Sebep? Twitter'dan yaşadık diyelim. Twitter'dan ya. coşkusunu yaşadık. Evet, seyredenler bize seyrettirmiş gibi oldular. 7. olduk. İyi puanlar mı? Evet, puanlarımıza baktığımız zaman iyi. Herkes bir eğlenmiş, güzel. Nasıl değerlendiriyorsun Oktay? Acısıyla tatlısıyla kaçıncısı düzenlenen bu seneki Erevizyon? Eurovizyon'un bir şarkı yarışması olmadığı Bir kere daha evet. isparlandı diyebilir miyiz? Erevizyon sadece bir şarkı yarışması değil mi Evet işte? daha doğrusu söyle demek. Daha İsveç sadece ne birinci bir oldu? oldu ben o zaman anlamadım ki. İsveç birinci oldu. Sebep uzun süredir olmuyordu. Bari bir kez de İsveç. Gülün Yo de herkes çok beğenmiş İsveç'in şarkısını. Evet şarkısı güzeldi ve rekor puan aldı bu sene. Rekor puan almış. 370 puan. Ben tam son kısmına denk geldim. Böyle e, puanlamanın da son kısmı olur ya tekrar hmm. birinci belli olur. Birinci ikinci kere şarkısını söyler. O kısmına mı denk geldin? Onun sonuna yani şarkının son kısmına düşün. İki, Abi, i̇kinci kerenin olur. son kısmına denk evet. geldim. Hay çok Allah. çok büyük Şarkıyı kayıp. da dinleyemedim ama e, baktım şöyle bir çevreme baktım. Twitter'a baktım. E, gerçekten için şarkısının ve e, bu hanımefendinin hastası olan Çok. Çok, o yüzden hanefendi fiziki olarak hastası olan mı çok yoksa genel olarak vardır tabii o da vardır, o da vardır yani... muhakkak muhakkak. Ee, hepsi birlikte hastası olunmuş. Hoş ama... bir kadın mı oktay? Öyle söyleyeyim sana. Hoş i̇şte Onu kadın. tam göremedim. Yazılar geldi üstüne falan. Hay Allah. Yani kadın bir kaç kadının üstüne yazılar gelir, bu kadının üstüne yazılar bir geldi. Baya bir yazı geldi. Baya. Bir de nazar Şu... da geldi kadının üstüne. Öyle mi? Çünkü bütün göz aldı o kadın. Onca ülkede. Ya nazar geldi tabii çünkü şu anda mesela İsveç'te yapılacağı belli ama hangi, nerede yapılacak şehir aranıyormuş şu anda. Ama çok fellic. şehri var da İsveç'in. Fellik fellik şu anda demişler tamam İsveç kazandı çok güzel Bana ama. iki tane İsve İs Oslo hazır, İsveç'te değil miydi? Hazırlı Norveç'te maalesef. Hayır. Hadi ya Oslo. Yani hazır mıydı ya bizde biz şey olsaydı ne kadar güzel. Bizde her şeyimiz hazırdı yani. Yani düşünmüyorlar mıydı acaba böyle bir şey olacağını? 2003 senesi bizde oldu değil mi? 2003 mü 2004 mü? 2003'te evet. Galiba. Kazandık 2004'te otomatikman bizde yapıldı evet. Ee, o yüzden böyle bir e, tartışma var ama <gülüyor> Can da tebrik etti. Benim de favorim zaten... E, İsveç'in Lauren. dedi. Loren'de. Loren'de. E tabi onlar daha samimi oldukları için birbirleriyle ismen hitap edebiliyorlar. Aynen öyle ondan Sevgili Loren. Benim de dedi o dedi ondan sonra. Rus ikinci olmuş. Ay. Rus neleri izlemiş mi insan? Rus neleri bir kere izleme imkanım oldu. Ne oldu? Fay? Kapıya bakıyorsun. Kapıya bakıyorum. Kedi, Kapıda kedi ayak gibi, sesleri geldi. Kapı, de kapılara bakıyorsun. Kedi kapı. gibi korkutuyorsun beni. <gülüyor> yani hiç ortada bir şey yokken kapıya bakınca korkuyorum ben. Korkmanı istemiyorum. Onun o kadar. dışında Fransa'dan bir ödül var. Türkiye'ye. Sessiz adlı filmiyle en iyi kısa film ödülünü kazandı. Rezan Yeşilbaş. Korkma ülkemin sessiz ve yalnız kadınlarına alıyorum ben bu ödül diyerek de. Ee, büyük alkış aldı. Alkış Gerçekten. kıyamet. Vay. Hakikaten. Ee, merak ediyoruz. Bakalım onun da filmini izleriz. Zaten Altı kısa sonu. film olduğu, kısa şey olduğu için çok da vaktimizi almaz. Kaç dakika oluyor? He, 3 dakika 5 dakika 3 yani. yani. Ya. Nelere neleri vakit ayırmıyoruz? Bu filmi seyretmeye mi vakit ayırmayacağız? Günün esprisini duymak ister misin? Yoksa gerek yok mu? Reklama giderken günün esprisiyle gidebiliriz. Bana uyar. Herkes hazırsa eğer. Ama yani için. öyle bir başlık başarısı falan değil bu. Günün esprisi gerçekten. Tamam. Günün sözü, günün esprisi hep bunlar. Hande'ye ee, <gülüyor> nereden gelen açıklama? Hazır yok. birincisi İsveçli Loren için benim çakma mı demiş. Modern sabahlar Modern sabahlar güzel çalıyor. Jimblossums'tan bunu dinleriz bir daha. Tabii ki dinleyeceğiz. Yani bu sadece bir kuple. Ağzınıza bir bal çalma olsun. Bundan sonra Jimblossums diyoruz. Ne dersin Oktay? Jimblossums ne Dur, diyorsun? Durmak yok. Jimblossums diyorsun yani. Ama da illa da dinleyeceğiz diye. Yani o kadar hastası varsa. Yani. Yani. Evet. Nerede kaldık? En son Hande'nin espirisi günün esprisi. Esprisini yaptık. O kapansın bence. Evet. Çok güzel. Ee, onun dışında bir şey var. Ee, ne bu? Neymiş, Transformers neymiş. filminde Hı. hangi Transformers bu? Bir kaza e, gerçekleşmiş. Transformers filmin çekin, çekiminde bir figüranın başına bir demir parçası düşmüş. Yer alanmış Hı. film çekimleri sırasında. Evet. Gabriella e, Sedillo 26. E, i̇ki yıl önce gerçekleşmiş bu olay. Daha yeni karar verildi tazminatın bedeli belli oldu bu bedelle Be beraber beş, haber beş, olmuş 500 bin lira mı? 18,5 milyon dolar o dönem ne oldu Hayır, bir durdun, şey, durdun duraksadın e bir, bir. E Şeyden iyi yani iyi başrol oyuncusundan daha fazla almış. Evet başrolden fazla almış Yani başrol şey fazla acaba almış. aslında o benim kafama düşmeseydi ne kadar yaralanmış? Yok baya bir baya bir yaralı baya bir yaralanırsa tam yani bazen şildi şey <gülüyor> ya, ya biraz yaralansaydı o zaman Hay kahve içerken dilim yandı sizi davayı diyorum <gülüyor> geçer o geçer o bekleciğim 1 milyon dolar ama da dilim yandı ya su iç su iç Suyu yat kalk sabah hiçbir şey kalmaz Öyle değil. Yok ciddi bir yaralanma canım. Ciddi bir yaralanma ise tamam o zaman lafım sözüm yok canım. Tabii tabii. Yani yoksa acaba hani o kafama düşmeseydi ben zaten başrolü aldırdım kesin. Film çekimleri başladıktan sonra kesin benim, benim önüm çok acıktı. Diyerek so, acaba öyle bir savunmadan yola çıkarak mı gittiler? Şu anda o bak başrolde oynayan şeyi hatırlamıyoruz. Hiçbirimiz hatırlamıyorsa ama bu Şey yedim. mi oynuyor acaba ya o Türkiye'ye gelen... E, 50'den sonra gelen yarışmaya katılan kutulu yarışmaya katılan kim de? Anladım. O kadından bahsediyorsun. Adriana Lima mı? Değil canım. Hayır ya. Neyi? Daha e, daha küçük kadın tırnaklı diye geçer. Küçük tırnak. Herkes hastası <gülüyor> kadın. Neydi ya? Okulda diyorlar. Küçük tırnaklı <gülüyor> diye geçer. Küçük, küçük tırnak. Tırnaklı bu geçip. pozitif ayrımcılık falan dedi. Ben tanımlamak için söylüyorum ya. Herkes çok beğeniyor. Güzel kadın diyorlar. 50'den sonra 50'den sonra şeyle kim belli değil. Eee ne, ney hayır. Var mısın yok musuna gelmişti. Hmm. Bilemiyorum ben öyle senin kadar hakim değilim televizyon dünyasının. Neden bahsettin? Benim hakimliğime mı? bakar mısın? Küçüktün 납. Keşke hakim olsam da hiç yormasaydım seni. Bir sürü dinlemek için dikkat harcıyorsun Fahir. Şu anda. Bana Anlam için. Ne anlamıyoruz? anlamıyorum. Anlamayı öğren. An sevdiğiniz ya bazı Siz de cevaplamayın. <gülüyor> ne olur böyle içinde ukde olarak kalsın bu adamın böyle Ağır sen <gülüyor> Yok yok abi, özür dilerim Cevapla izleyiciler ne et, olur Kimdi o kadın kimdi o kadın Kim Kimmişti günaydın Günaydın efendim Maalesef Yok <gülüyor> maalesef yok günaydın Merhabalar günaydın kimle görüşüyoruz ee, Ben Burak Burak bey neymişti o kadının adı Megan Fox galiba Megan, ha, Fox. Megan Fox o değil mi Transformers oynayan o <gülüyor> 2 sene önceki Aynen aynen oydu. Siz sever misiniz Megan Fox yani şöyle böyle. Yani nasıl yani? Bugün evet. sizi ziyarete gelse, bir ama nasıl yemeğe gelecek? Yemeğe götürmez misiniz yani? Nasıl gelecek ziyarete? Burak <gülüyor> götürürüm de neyse şey derin konulara girmeyin Konunun olacak... derinliği yok ya yemeğe götürme konusunda ne kadar derin bir konu olabilir olsun Götürüm. ama. Güzel, güzel yerlere götürülür tabii yani. Peki çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Teşekkür ederiz yani. Burak Bey sağ olun hoş çıkalım. Fox ya tamam. Megyn <gülüyor> Fox da yemek yemek bile bak derin bir konu gördün mü bak? O derece e, o derece bir insan. E, diyor demiş. Neymiş? Hadi biraz da sen bir şey söyle. Çünkü Aa. benim önümdeki gazetelerde fare gerçekten hep yani de ben sana söyleyeyim. Sanki benim önümdeki Twitter. gazetelerde Ondan o, sonra... çok çok harika. Strese karşı böyle kalf kalf büyüklüğünde ne yiyebilirsiniz? Kalf. Orta boy bir kavun mu? <gülüyor> evet kalf büyüklüğünde orta boy bir kavun. Ha <gülüyor> nasıl bir kalf? Yani böyle... Bayağı büyük bir kaf. Büyük bir kaf. <gülüyor> Fransa'da yapılan araştırmaya göre kabunda bulunan süper, e, süper oksik disputaz adlı madde... ...sindirim sisteminde biriken stres hormonlarını sindirim sisteminde de olduğu için... ...aynen aynen dışarı atmasında faydalı oluyor. Ya yani bildiğin kavun ye, betonu oturu... Kavun bu gerçek anlamda mı bu söylüyorsun bunları faaliyorsa Kabunun mecaz şeyi var mı burada yani... Hiç tarzımız değil ama ne bileyim kavun. He, Biz ne zaman, aynen. en son ne zaman kavunla Yapmadık, hiç yaptım. yapmadık da yani ne bileyim kavun Ben stresini yok bugün, et. Hiç ben böyle bir şey kadar duymadım. kavunu metafor olarak bile kullanmadım. Kullandık, kafda kullandık işte. O zamanında kullandık, artık o metafordan çıktı. Orta boy dön. büyüklükte bir kavun. Ee, bu böylece sindirim sistemindeki o hormonların, stres hormonları nerede olur? Sindirim sisteminde. Dolayısıyla bunları o biraz, biraz önce olur, atmak olur. için ya... Kavun yip beton otulacaksın veya haşlanmış mısır yiyeceksin bol miktarda erik ve üstüne su içeceksin. Of sistem bu şekilde işliyor. Işte evet. Hiçbir stresin kalmaz. Sadece stresli hiçbir şeyin kalmaz. Tabii tabii içinde yani. <gülüyor> yani sistem tertem. Sistem kar gider ya. Mesela, evet ya. Yani <gülüyor> Şu anda hormon akış önüne gelince içim bulandı. <gülüyor> Hormonu kar, oktay bakar. Evet demiş e daha demiş. <gülüyor> gelişmiş olan insan faiz. İç ömrün uzasın. İçerdiği resveratol nedeniyle kanser, kalp hastalıkları ve obezite ve afedersiniz her türlü e, musibetler... Çiyum et, mu? Kırmızı şarap. Çiyum mu? Hayır. Çiyum değil maalesef. Kırşap. Kırşap kır e, kır dediğimiz... Kır kat şap mı? E, kır... yani... <gülüyor> <gülüyor> KD anlamında. Evet. Kat... Yoksa kirşi şap mı? <gülüyor> Muhtar Bey keşke elimde olsaydım. <gülüyor> mouse atmak istiyorum ya. Sevgili dinleyiciler siz de bazen birlerine mouse atmak istiyor musunuz? Bu haber atasınız geliyor. Atasım geliyor. Evet. Bir saniye ya biz bugün çok... Garanti vermiyoruz haberlerinde bunları girmemiz lazımdı. Garanti diye... vermiyoruz. <gülüyor> Yalnız garanti veremiyoruz diye. Günde yarım kadeş yarap kalp krizi riskini düşürüyor. Yarım kadeş yarap maalesef veremiyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sevgili dinciler, özür dileriz. <gülüyor> evet bazen evet. kafalar karışıyor işte ne yapalım ya evet hakikaten ama yani yarım kadeh şerat da istenir mi ya peki peki peki madem bir kadev şerat, şerat de demek iki servis alalım o zaman <gülüyor> <gülüyor> bir şey yiyor musunuz? hayır <gülüyor> aşkı buldu işi unuttu bu haberimize ne dersin aşkı buldu işi unuttu evet ya bu da çok saçmaymış Ünlü, yani saçmaymış demeyeyim de... ...herkes bir anısını anlatsın gibi bir şey bu. Önlü içki firması... ...Victoria Secret'in meleklerinden... ...İngiliz banken Rosie Huntington... ...Whiteley... ...parantez içinde 24... ...bir yıldır İngiliz oyuncu Jason Statham... ...parantez içinde 44 ile birlikte... ...sevgilisiyle aynı eve taşınan... ...seksi model... ...gelen iş tekniklerini... ...gevi çevirmeye başladı. Rosie Huntington... ...zamanının çoğunu... ...evde sevgilisiyle geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> bu haberimizde... Evet, bize teşekkür ediyoruz gerçekten. aşkı <gülüyor> unutmuş efendi. Tanımıyorum ben ama daha önce ne yapıyormuş efendi? Manken, manken kendisi evet. manken. İşte herkes bir anısını anlatsın demişler. Ee, Rosie, neyse Rosie diyorum ya. Ben de buna Rosie diyorum. Aman boş ver. Neyse peki. Yaşını bak... bile söyledin de alıncak hali yok herhalde. Ha, evet. Evet peki önündeki haberlerden bir. Kendinde konuş hedefine ulaş. garanti vermiyoruz haberlerinden bir tanesi. Ee, i̇stersen bu haberimizi... Ama bütün her şey anlaşıldı Fahri. Tek soru var aklımda. Ayna karşısında mı yoksa duvar karşısında mı? Bakayım duvara karşı. Ee, Kanada'da yapılan araştırmaya göre başarının sırrı kendi kendine yüksek sesle konuşmak. Düşüncelerini ve hedeflerini kendi ağızdan, kendi ağzımızdan duyalım. Bir de benden dinleyin O zaman diyorum. sen o arkadaşına hiç laf etmeyeceksin bundan sonra. Alper'e mi? Evet. Alper on numara şey yapıyordu ya... Hani rahatsız olmuştun ya adam süre çözmüş o, çok uzattı o baya yani kendini fırçalıyordur ee, orada süre veriyor mu Fahir bakayın vermiyor. yani vermeyeyim. 30 saniye E o zaman istediği kadar belki belki öyle anlıyor hmm. kimisi hemen iki cümle edersin bir şey anlar kimisi iki paragraf edersin anca bir şey anlar hala ben çok zor anlıyorum kendi kendimde yani o da o da farklı bir şey. O da, o da farklı. ...hedefini bilen ve işine odaklanan kişilerin... ...başarıya ve iyi bir kariyere ulaşma imkanı... ...değerlerine göre daha fazla oluyor. Dışarıdan hoş bir görüntü vermeyebilirsiniz belki ama... ...içeriden en güzel görüntüleri... ...vermiş olursunuz. İşini bileceksin diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Melisa Eliyeşil... ...evlendi. Kendisini ee, biraz bahseder misiniz? Bahsedemem çünkü ben de çok tanımıyorum... Yani, ee, evet. yani bizim... Şöyle, kimle evlendi? Charles von Faber-Caster'le evlendi. Aa, faber -Caster. Onu tanıyoruz değil mi? Faber-Caster'i tanımayan mı var? Almanya'da e, dünya evine girdi. E, ama neyle, nerede girdiler? Şato'da. E, Amerika'da tanışmışlar. Bayağı da büyük haber olmuş bu ya. Bu e, galiba bizim tanımamamız ayıp. Bizim ayıbımız bu galiba. E, meclise 50 yaşında Charles von faber resmi nikahı 30 Eylül 2011'de olmuş zamanında şimdi nikahtan sonra Aftapati e, mi yapıyorlarmış? Kendi biraz geç, geç olmuş ama partisini hmm. yapmışlar. Yüzü Türk 300 davetli. Neden? Neden Diğerlerinin Türk? kökeni verilmemiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında 300 seçkin davetli katıldı. Yani 300 seçkin de niye bu 100 1'e 100, 100 e 2 pilav gibi olmuş bu? <gülüyor> Bu da değişik bir bakış açısı var. mı 1'e ya bir şeyde 1'e 2 tatlıda mı 1'e 2'ydi acaba? Yok pilav da bire gibi. değil mi? 1'e 1.5 bir mu yoksa bire pilavda? 1'e 1.5'tu tatlıda benim bildiğim tatlıda 1'e Yani. O zaman tatlı gibi olmuş bir, bir düzeltelim. E, e, tamam, tatlı gibi olmuş. Yanlış anlaşılması. Evet evet hoş olmuş. Ee, ve gelinlik de falan gelmiş partiye yani parti dediysem öyle şey değil. O da evet. bir kere geliyor ya ben de çok üzülüyordum iyi olmuş. İyi olmuş. Duruyor mu Pelin'in gelinliği? Sattık Hayır kira mıydı yoksa yaptırılmış mıydınız? Yaptırma bir şey. kira yaptırma bilmiyorum ya bu devirde böyle var canım olmaz mı var olmaz mı olmaz böyle, öyle seven sevenler duruyor de, değil mi duruyordur. Onun bir kere giyinmesi hakikaten sıkıntı. Ba, ben yani. giyeceğim ya yemin ediyorum ben giyeceğim yani. O zaman şey yapalım bir gün giyelim. Bir gün gelinli bana olmaz ki sana ha, bana olur da <gülüyor> tek sorun bu yani <gülüyor> bana biraz küçük olursa sevgilinize olaydı da giyeydik. Hatta erkekli böyle bir partide düzenlesin. Bollaştırırız diye korkuyorum ben. Ne olacak sırttaki fermuarı açık tut. Ay, o da çirkin görünür Fahir. Olsun Yani. Sırtına güvenen şeye, erkekler için. Vücuda otur. Hayır sırta güven güven mi onu demiyorum. Sırta güven düşmana korku. Evet. <gülüyor> Vücudumuzun hangi bölgesidir? sırtı güven verir düşmana korku. <gülüyor> Teşekkürler. Kafes kafes. Göğüs, saniye, kafes. göğüs kafesi. Göğüs kafes. Bir saniye Cevabes bir telefon çalıyor. Huzursuz bir telefon çalıyor. E, hattımızda bir dinleyicimiz var mı? Günaydın. Alo. Alo. Acaba Gaga ne zaman açılacak? Gaga ne zaman açılacak? Gaga açıldı sıra. E, kimle görüşüyoruz biz? Genel. Genel. Gönel. Gönel ha Gönel. Gönel. Gönel günaydın nasılsın? Mosmor etti beni diyordum. Çünkü İyiyim. İyi ne yapıyorsun Gönel ama sen Gaga'ya geleceksin herhalde. Evet. evet. Gaga, Gaga açıldı. Çocuklar oynayabiliyor. Efendim, bir daha sonra anlamadık. Bahçesinde çocuklar oynayabiliyor mu? Bahçesinde çocuklar oynayan tek yer diyebiliriz o bölgedeki. Ya evet. Tabi tabi. Hafta sonu, hafta sonu çocuklar oynayan çocuklar vardı. Adede ya bir şey bahçesiydi, ee, mesire yeri gibiydi. Ama öyle şey yok yani. Öyle yanlış bir şey de kurmayalım senin kafanda öyle kaydırak, maydırak yok yani. Ben, ben gayri falan bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Yani ne bileyim öyle o tipi beklentiyle. Saf mısın beklentiyle. yani? <gülüyor> Neye biniyorsun Gönem? Neyi evet. seviyorsun daha çok? Daha çok, çok... Daha çok bilmiyorum yani. Her şeyi Na seviyorum. Nasıl? Bu ara her şeyi seviyor musun? Evet. Şimdi nereye gidiyorsunuz şu anda? Okula mı? Kreşe mi? Nereye gidiyorsunuz? Ya göz doktoru. Göz doktoru mu? Ne Sen... oldu Gönem? Senin mi sıkıntın var? Evet. Ne oldu? Ne oldu? ya gözlerim hum ağrıyor oluyor, kaşılıyor, bize böyle sulanıyor Gözlerim kızarıyor. E, göz nezlesi. Ben sana teşhisi koydum. E, ne yapacaklar peki? Bilmiyorum vallahi. <gülüyor> Doğru Gören, <Gönlün. gülüyor> geçmiş olsun da daha önce gitmiş miydin doktora? Göz, göz doktoruna. Gitmiştim. Adam bu konuda profesyonel Çok, çok ne kadar çok rahat, rahat yani. yani. Ben o zaman strese girerdim ama mesela gören bu işte ben hiç gitmedim çünkü göz doktoruna. Hı. Sonra ne yapacaksın peki doktordan sonra? Sonra da okula gideceğim. Okula gideceksin. İyi geçmiş olsun. O zaman sana daha şimdiden doktorla görüşmeden önce doktorla. olsun. Sağ ol güzelim. Görüşmek üzere. Bekliyoruz dükkana da bekliyoruz tamam mı? Tamam. Tamam hadi görüşürüz sonra. Hadi bakalım. Hadi gören. İstediğin bir şarkı var mı? Kedi Perisi. Bakayım ona bir bakayım. Ona bir bakayım. Kedi Peri mi dedi? Yani Pink yani. Ha, pink, pink. Tamam. Ha, pink'ten sana güzel bir Bakacağız artık. Sana pink çalmayan ne olsun ya. Canı çekmiş çocuğun göz ha, doktoruna Bir de doktora giderken... gidiyor ya. Doktora gider. Tamam teşekkürler. Gönen görüşmek üzere. Hoşçakal. Hop. Gönen cevap verinceye kadar. Pe hey bakalım. Ne yapsın? Ee, Çocuk doktora gidiyor abi. Evet. Nereye gidecekti ya? Vallahi ne kadar olgun diyeceğim ya. Artık vallahi. Kaydırak maydırak dedim ben de. Saf mıyım neyim? Yani sen saf mısın? Bakalım hangisi olsun bakayım bakayım bakayım bakayım götüyim ee, ama yani ben bunu, bunu bunu bilemedim ki bilemedim hangi parçası olduğunu. Yok mu bulamadın? Sonra... Mı? Var var bir sürü var ha, hangisini çalacağımı bilemedim. Neyse onu bilare bilare çalıyorum. Modern sabahlar modern sabahlar <Gülüyor> oktay bey sizden bahsediyorlar. Oo, evet, bakıyoruz da sadece Oktay Bey değil, e, stüdyomuzda bambaşka e, kişilikler, bambaşka nitelikli. E, evet, Egeciğim, sen onun ucuna bir şey sağladın mı da, sağladın mı da, e, her şey yoluna girecek. Şöyle bir bakıyorum, iç... Vallahi çok rahat galiba. Ben senin sesini bir açayım sen bir şeyler söyle. Öncelikle yeni bir haftanın başında tüm dinleyicilerimize ekran diyoruz. Yaşlarla başladığımız yeni haftada güneşi göreceğimiz günlerin yakın olduğunu müjdelemek istiyoruz. Sevgili Faruk günaydın. <gülüyor> Havaya koklayan adam bir şey yap. Havaya koklayan adam değil ya öbür adam. Öbür sesi Davudi olan Sesli yaşlı abi. Ya yaşlı <gülüyor> ha, şeyde çıkan televizyondaki. Evet, Çekiç sesleriyle. Çekiç sesleriyle. Bana çekiş sesleri valla ninni gibi geliyor. Sevgili dinleyiciler radyomuzdaki. Ee, ne çalışmaları nedeniyle ambar çalışmaları, ambar çalışmaları nedeniyle e, verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü şimdilik bir süre özür dileriz Fakat e, şöyle bir bakıyorum, Oktay Demirci'den ses soluk çıkmaması da Oktay artık. Demirci dışarıda konuğumuzla konuşuyor. Ha, konu. İlerleyen dakikalarda bir sohbet ederken en güzel soruları o soracak. Ha, her şeyi önceden Söyledi öğreniyor miydi, Böyle miydi? Ee, böyle bir. Şöyle zil... değil mi falan diye Ondan sonra da dinleyicilerimiz diyor ki, bak bu faillerle Ege ne kadar mal, Oktay ne kadar iyi biliyor. Duyarlı. Oktay en, tamam duyarlıdır ama yani bu yakışmadı Oktay. Bu yakışmadı. Hoş olmadı, şık olmadı. O, o ne yapayım o zaman şarkımı çalayım, mü çalayım. Sen ne yaptın? Çok Niye güzel, benle tip, konuşmuyorsun? Tiplemen ortaya. güzeldi. Ee, o Ne yaptın? <gülüyor> Tiplemimiz güzeldir. Birer tipleme alır mısınız? Güzel. Ortaya birer Ramon Açı dinleyiciler siz de birer ortaya güzel bir tipleme alır mısınız? Yavaş şey şeyler konuşamıyoruz ya biz ne güzel böyle konuşabiliriz olmadan konuşulmaz mı artık? Ya zaten? hayır canım estağfurullah öyle bir şey. Ben diyeceğim. de bu programda bir konuk saydım. Sağ yani, e olmuş dokuz. Evet dokuz olsa iyi Egecim dokuz çeyrek. ya yani o yüzden ben de biraz dışarıda konuğumuzla <gülüyor> konuştum da onlar. Siz bayağı herkes sevgi dinleyiciler bu durumda dışarıda konukla konuşmayan tek insanın ben oldum herhalde anlaşılıyor. Konumuz da eski dinleyicilerimiz çok iyi tanıyacaklardır Ozan Kaya'm bizimle birlikte geceleri belki zamanında. Ders çalışanlar onunla geçirdiler, sabaha onunla vardılar, ulaştılar. Şimdi de bambaşka bir kimlikle ve takım elbise <gülüyor> karşımızda ilerleyen dakikalarda elektronik atıklar ve yarınlarımız konusunda bir kompozisyon kom yazdık, evet. onu okuyacağız. ve da değerlendirecek. Evet, evet çok hoş. Ee, bakalım ben de çok heyecanlıyım, Erevizyon kadar olmasa da bu... Kompozisyon beni gerçekten e, bu sabah heyecanlandırıyor diyebiliriz. Sizler de aynı heyecan duyuyorsunuz. Bu evinizdeki eski şeyleri ne yapacaksınız? Alıyoruz çünkü bilgisayarları alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Bir yeni modelini alıyoruz. Eskisini hadi birine verdin. Ama bazısını atmaya kıyamıyorsun. İki sene sonra hiç verecek yerin kalmıyor. Ne yapaz Ne yapaz ağız sorusuna zaten cevap verecek. Bu arada bir fabrikadan bahsetti. Benim hayalimdeki fabrika. Ben bundan sonra oradayım fabrikada. Anladım. Böyle yığın yığın şeyler varmış. Elektronik evet. şeyler varmış. Ondan sonra sen onlardan bir şey yaparsın ki. Ben onlardan hiçbir şey yapmasa, Enstallasyon yaparsın. Bir şey yaparsın ya. Ya hiç vallahi bir ne ne deniyordu ona? Performans. Performans. Performans da yaparsın. Alıyorsun onların mesela ata atıp kıra, kırabilirsin. Mesela o şeyleri. Koy salataya koy üstüne. Yani Çok hiçbir değilmiş, şey bilmiyorsan. Şöyle üstüne böyle bir gezdir. Bir serpiştirme. Okday Bey sizden bahsediyorlar. Hayırdır? Konuklarımız var. Konuklarımızla sohbete dalmışız mı? Konuklarımız nereden bir anda çoğaldılar? Biz başladık bile konukla sohbete. Evet. Kodya. Konuk hakkında gıybet etmeye başladık. O zaman çağıralım mı yüzüne yüzüne mi ederiz. O zaman gıybet Hemen olmaz bir diye. Değil, biraz sonra mı çağıracağız? Yok canım. yüzüne diyelim canım. O yani istesek ricahiyede yani. çevirebiliriz. Yani hiç fark etmez. Bize her türlü bize bize her türlü Oktay. Sen hangi konuda konuşuyordunuz siz? Konumuzun Konuğumuzun hangi özelliği hakkında? Çünkü Genel gıybet. Genel <gülüyor> gıybet. Bir de senin önceden konukla neden bu kadar uzun süre konuştuğunun. Besatçı'yı konuşuyorduk. Dün ben Besatçı'yı izleyemedim. Hay Allah. Değerli konumuzda da izlemiş. Uzun uzun ondan bahsetti bana. Çok da güzel konuşuyorduk. Tam en tatlı yerinde sizin sesinizi duydum. <gülüyor> Koşmak zorunda kaldım stüdyoya. Evet. En heyecanlı yeriydi yani. Oktay Gören Bakan da var ya 15 dakikadır konuşuyoruz. Kurban olayım. Hadi ya o kadar ya, oldu mu? O kadar oldu. Demek ki diziye dalmışım <gülüyor> ben anlatırken. Dalmışsın. E, o zaman şöyle yapalım. Bu saati böyle güzel bir güzel bir parçayla bu, hay hay, bu süreci hay kapatalım. uyar. Tamam mı? Bana da uyar. Ona kadar şarkı mı dinleyeceğiz? Ona kadar şarkı değil. Konuğumuzu alacağız. Hı? Reklama gideceğiz öncesinde. Evet. Bir sürü reklama gider. Ee, size güzel bir Sizin en sevdiğinizden bir Stevie Wonder çalalım mı çocuklar? Bu arada dinleyicilerimize de bir şey hatırlatalım. Eğer şu anda ofiste ellerinde günün gazeteleri varsa hmm. gazetedeki adamlara kalemle bıyık çizmek hala dünyanın en eğlenceli şey. Teşekkürler lütfen. Ee, ve yanında bir Ramalacci salatasına da herhalde <gülüyor> kimse hayır demez. Şeyde öyle bir bilgisayarda öyle bir şey yapma imkanı var mı ya? Bunu bulan gazete, internet sayfasına bu imkanı veren gazete şahlanacak. Milliyet boşuna uğraşıyor. Açık saçık fotoğraflar koyarak bilmem Koy bir tane bıyık çizme Aplikasyonu e bitti gitti, sayfana e bitti gitti. Ne kadar güzel şahlanır, şahlanır Ama bıyık çizerken de tabi Yani doğru aslında çok da atla deve değil Yapılır değil. canım ha, Önemli yani, olan istemek, hayır, yani istemek İstedikten sonra insan neler yapıyor Değil mi? Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo tüdesini ısmarlar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler radyolarının başındakilere günaydın diyelim şahane bir pazartesi sabahında birlikteyiz yağmur geceden yağmış sokaklardan bütün tozu kaldırmış bahçeyi süpürmeye gerek yok diyoruz bu da bütün <gülüyor> iş, iş sahiplerine bir müjde olsun evet, güzel taraftan bakmak lazım hakikaten evet. ortada toz yok şey yok ve gün boyunca yağar mı yağmaz mı onu ee, ne diyoruz yağar mı ne diyorsunuz çocuklar oktay yağar mı? Yağar mı yağmaz mı? Şey Uzman konuğumuza soralım. Ozan Kaya bizimle birlikte bu sabah. Ozan hoş geldin. Eski hoş Yuvana. Hoş bulduk Ege. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Tekrar burada olmak, bu stüdyoda olmak gerçekten çok keyifli. Ozan yıllar önce dünyayı değiştireceğim, böyle şarkı çalmak da olmuyor diyerek e, radyomuzdan ayrılmıştı. Önce ilaç sektörüne girdi. İlaç sektöründe insan vücudunda değişiklikler yaratan, özellikle de çok güzel değişiklikler <gülüyor> yaratan bir takım ilaçlarla uğraştı. Daha sonra bunun daha temeline gideyim diye klinik çalışmalara yöneldi. Orada, orada bilmiyoruz orada evet. ne olduğunu o dönemde. Orada, orada bir tatlı oldu da, galiba. Orada, evet. Orada da güzel şeyler yaptık ama istediğim değişimi tam yakalayamadım. Yani daha global, daha di yaşanılır, daha güzel bir dünya için çalışma arzusu beni seni içten yakıp kavuruyordu. Yani. ]ka yani sabah uyanıyorum ve bugün dünya için ne yapayım diye evden çıkıyordum. <gülüyor> o çıktığım günlerde hiç önce... öyle çıkmasaydın noktaydı değil mi? Nasıl çıkması gerektiğini? Evden nasıl çık? Hiç öyle evden çıkılır mı? Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle e, evden çıkıyordum. Yapılacak bir şey yok. E, bu şekilde çıktığım günlerden birinde de yepyeni bambaşka bir sektörde göreve başladım. Ve e, bu görev çerçevesinde de bugün sizlerle zaten hani bir araya gelmek e, kısmet oldu diyeyim. Şimdi doğru eski, adını koyalım. Elektronik Atık... Evet. Elektronik Atık Geri Dönüşümü. Geri Dönüşümü. Geri dönüşümü. Eski radyot dinleyicileri, çok eski radyoti dinleyenler daha doğrusu e, dinleyenleri bilirler Ozan'ı. ...da beni duyabilirler mi? Duyorlar, duyarlar, duyarlar. Şey işte, yani. İstedikten sonra seni duygu olarak tamam. mümkün değil, ee, biraz daha kastınız. Ozan'ı gecelerin prensi olarak bildiler. <gülüyor> evet, şimdi şimdi doğanın, dünyanın... çevrenin prensi olarak e, bir sektörde. Doğru mu Ozan? Çünkü evden öyle çıktığını ben... Evet, anladım. yani ulaşılmak istenen nokta o, açıkçası o. Evet. o. Şimdi e, elektronik, Hocam, atık. elektronik atık nedir? Önce oradan ha. şey yapabilir miyiz? Ben de tam onu söyleyecektim. Elektronik atık deyince insanların gözünün önüne ne gelmesi bir gerekiyor? Bir de o, o zaman senden bir şey rica edeceğiz. Güzel soru sorduğumuz zaman şöyle demen istiyorum. Çok güzel bir soru diye. Yani ha. kimden geliyor ki. Çok güzel bir soru. Biz onu, çok onu, yerinde onu, bir yani. soru diye. Ben kendime çok güzel bir soru... Yaz ya, ya lütfen. lütfen Biraz Fahir, yavandı ama yaz. Fahir'ciğim konuyu açmama imkan, e, imkan verdin. Verdi. Çok evet. güzel bir soru. Teşekkür çok güzel, güzel bir, bir soru. Puan. Peki ben... ...televizyondaki tartışma programlarında falan olduğu gibi... ...sorunuza cevap vermeden önce diye başlayabilir miyim? Başlayabilirsin. Sen zaten stüdyoya oturup gözlük takınca... ...benim gözümde bambaşka bir adama dönüştüğün için şu anda... ...bir de dosyaları falan açtın. Evet, evet. Bilimsel belgelerle konuşacağım. Belgelerle konuşacağım. Elektronik atık konusu gerçekten de şu noktada kritik bir konu. Hani her endüstriyel devrim kendi doğaya karşı tehditini yaratıyor ya... ...geçmiş yüzyıl e, içerisinde... Kimyasal atıklardı, nükleer atıklardı. Bu yüzyılın konusuysa elektronik atıklar. Çünkü her şeyin artık elektronik bir ucunda fiş olan ya da pille çalışan her şey devamlı değişiyor, gelişiyor. Ve elimizde bir sürü bir zamanlar çok parayı aldığımız ya da belki daha ucuz aldığımız ama artık kullanmadığımız, daha yenisini aldığımız teknolojiyi yakalamış alet, cihaz evlerde duruyor. Bu sektöre girmeden önce kendi evime bu şekilde bakmıyordum ama hani... Sektörün içerisindeki gerçekleri gördükten sonra bir baktım, evet çok fazla kullanılmayan kablosu var, eski mouse'u var, bilgisayar parçası var, bir gün bir yerde muhakkak işe yarar, dur birilerine veririm dediğimiz bir kenarda tuttuğumuz aletler var ve bunların hepsi ama hepsi aslında elektronik atık. En kritik olan noktada çöpe atılmamaları gerektiği çünkü içlerinde her şeyden önce doğaya zararlı. ...maddeler barındırıyorlar... ...ağır onu, metaller... ...şeyde ne derler... ...elektronik aletin... ...kullanım kılavuzunda... ...çöpe atmayınız diye bir şey var... ...bununla ilgili mi bu? Evet... ...yani kur... çok pahalı... ...bunu çöpe atmayınız falan hani, gibi e, değil de... ...değil de daha çok... ...işte kur, içerdikleri kurşun olur... ...civa olur... ...kadmiyum olur... ...ağır metaller... ...ve... ...eğer ağır metaller... ...bir kere doğaya karışırsa... ...toprağa karışırsa... ...er ya da geç... ...bir canlının... ...sisteminde sonlanıyorlar... ...yani... Toprağa karışıyor, topraktan bitkiye gidiyor, bitkiden belki direkt insana geçiyor, belki önce hayvana sonra insana geçiyor ama sonuç olarak muhakkak zehirleyici etkisini gösteriyor. Ve biz bu konuda ülke olarak gerekli düzenlemeleri, yasal düzenlemeleri sadece bir hafta kadar önce hayata geçirdik ama onun öncesinde yasal düzenlemelerin bile olmadığı bir sektörde çok önemli bir değeri kesinlikle çöpe atıyorduk. Zaten Ozan önceden de programımıza konuk olmuyor istiyordu ama biz dedik ki yasal düzenlemeler yani, yapılsın. Çünkü ondan sonra ya hukuksal düşebilir. bir platforma düşmeden tabii. bunu yapmak sonuçta biz de yani <gülüyor> sempatizan olarak sizi çünkü destekliyoruz sonuçta. ama tabii ki sorsalar bizi çekseler bu bir illegalite içerisinde yer almak hayır asla. <gülüyor> asla. Peki. Şimdi şöyle bir şey var <gülüyor> e, elektronik atıkları hiç gelmeden mesela evimize salça aldığımızda onun kabuğunuzu güzelse onu Saklayan arkadaşlarımız. Evet. Yani şimdi bu adamlar evdeki eski printer'ı nasıl atsınlar? Bu o ruh haliyle mi ilgili bir şey ilk önce? Bir evlerimiz bir, bir depoya çeviririz galiba. insan var. O kolay atılan bir şey değil. Bir de, o. de pahalı şeyler bunlar. Salça gibi de değil. Yani yani at kavanozu başka şey olur da. Zamanında 1500 çok... dolar verdiğim bilgisayara at bakalım. Kolay... Nasıl atıyorsun? Heh. Evlat Ev... acısı gibi. Bu Nasıl insanı içten içe kemirir o? Ee, öncelikle çok güzel soru Ege demek istiyorum ben. Hoppaa. <gülüyor> Ege'ye bir puan. Ege. Orkan sen de 5 bir şey sor istersen. <gülüyor> e, Fahir'cim sen de çok güzel bir örnekle konuyu açtın. Teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten de evimizde zamanında çok ciddi paralar vererek aldığımız aletler var. Ama artık onlar çalışmıyor ya da gereğini yerine getirmiyor. Çalışıyor. Gibi çalışıyor, istediğimiz performansı göstermiyor. Ha, evet. diyoruz ki bunu bir yere bağışlarız. Hani benim işimi görmüyor çünkü biz hepimiz çok havalı ve muhteşem bilgisayar kullanan insanlarız ama diyoruz ki bir ilkokula bağışlarız bir başka yere bağışlarız ama değil o çünkü ilkoku ilkokulda yavaş yavaş önce bozuk bilgisayarlar <gülüyor> <Başlanıyor. sonra> bilgisayar <gülüyor> kullanmaya sonra daha iyi bilgisayarlar en son ulaşılacak nokta printer <gülüyor> sanki öyle <değil> <gülüyor> bizim elimizde kitlenen biz çalışır biz bir şeyler yapmaya çalışırken istediğimiz işlevi yerine getirmeyen bilgisayar gittiği yerde de aynı şeyi yapıyor. Yani aslında güzel bir şey değil. Eski ve yeterince hmm. çalışmayan bir aleti birisinin işine yarar, birisinin işine yarar Çünkü diye bir yere atıyorsun. Çünkü küçük bağışlamak. yaşta niye psikopat hale getiriyorsun? Çünkü çalışmayacak, sinire kesecek, girişekler evet. falan filan yani. Hayır, bir yere başladığınızda elektronik çöpün ...yerini değiştirmiş oluyorsunuz. Sizin evinizden çıkıyor, başka evet. bir yere gidiyor. O gittiği yerde iki çalıştırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra üzerine demirbaş kaydı girdi, e, olarak kaydediliyor. Üzerine güzel bir örtü örtülüyor. Bir kenara depoya kaldırılıyor. Ve yine çalışmıyor, yine çalışmıyor. Ama önemli olan nokta... ...o cihaz eğer... E, ...mesela bizim firmamıza... ...ulaşacak olursa... Hı hı. ...tüm temel... E, ...ham maddelerine kadar ayrıştırılıyor. Hı. Yani... Siz baktığınızda bir bilgisayar görüyorsunuz. Biz baktığımızda onun içinde plastik görüyoruz, nikel görüyoruz, alüminyum görüyoruz. Geri dönüştürülebilir bakır görüyoruz, değerli maddeler görüyoruz. Onu tamamen paramparça yaptıktan sonra... Bir miktarda altın varmış diyorlar. Altın, şöyle örnek vereyim. E, cep telefonlarında bir miktar altın var. Ha, ne kadar bir altın var? Çeyrek altın Çeyrek altın yani, çok... diyorlar. Çeyrek altına ulaşmak için ciddi miktarda cep telefonuna ihtiyaç olduğu kesin. Ne kadar? 3, 4 rakam ya, ver bize tamam, Ozan Bey. Tamam rakamlarla konuşuyorum. Ee, bunun yapılmış olan araştırması Amerika'da ee, bir ton cep telefonunda 15 bin dolar e, altın olduğu söyleniyor. Bir dakika Şöyle 15 diyelim, bin dolar altı. Bir ton. Bir, dakika, bir, bir, bir ton. Çeyrek altın 150. saniye. Bir saniye şu hesabı, yayın uzun, yayın uzun. hesabı devam ediyorum ya bir bırakın. Bir, bir, ton, ton. Sen bir sohbet edelim dinleyicilerimizden birisi onun hesabını yaparsa. <gülüyor> Bende var de şey hesabı. Yüz... Var mı? Var var. Ee, yaklaşık olarak altı bin tane cep telefonu bir ton ediyor. Bölersen bir e, cep telefonunda iki buçuk dolarlık bir altından İyi para iyi para, para iyi iyi, iyi değil mi? O yani iyi yaklaşık sekiz yüz dokuz yüz milyona alınan... Her telefondan beş liralık altın. 800-900 milyona aldığınız cep telefonunun içinde... ...evet doğrudur 5 liralık da bir altın var. Bu durumda gidilen... 30 telefonda bir çeyrek de... altın çıkıyor. Aa, yani. 30 evet, telefonda. Tabii Allah bereket versin Ozan Bey akmas adamlar. E tabi canım. Tabii canım. Ee, öte yandan bunun daha cep telefonundan elde edilen bakırı var vesairesi var. Ama güzel bir nokta. Hı -hı. Gerçekten de Onu elektronik, çok emek ama. elektronik atık söz konusu olduğunda... ...cihazın teknolojik e, anlamda ne kadar gelişmişse... Hı -hı cihaz. O derece aslında değerli. Çünkü veri aktarımıydı vesaireydi. Bunların izolasyonunda zaten bu altın gibi şeyler hı hı. kullanılıyor. Yalnız şimdi buradan yanlış mesaj da vermeyelim. Yani insanlara evet, evet. şey dedik ya evinizdeki elektronik atıktan kurtulun. Şimdi evinde 3 tane çekmeceli telefonu olan adam. o Ve 27, 27 telefonundan sonra <gülüyor> bu altını altın toplarım var. diyecek. Yani şunu söylemek lazım. Yastık altı ee, telefonlar, telefonlar değil telefonlar e, Ozan'ın az sonra vereceği telefon numaraları vasıtasıyla ulaştıracağımız yere gitmeli diyoruz değil mi? Ee, tabii bu şimdi elektronik atıklar niye bir yerde toplanmalı? Evet bu elektronik atıklardan bir katma değer elde ediliyor. Bütün bunları kendi tesisimizde tüm ham maddelerini vesairelerini ayırdıktan sonra or, e, geri kazanımla İlgili sanayi kollarına plastik isteyene plastik bakır isteyene bakır altın bizde kalır <gülüyor> ee, işin esprisi bir yanı buradan elde edilen bir katma değer var ve bu sektöre girdikten sonra bu katma değeri nasıl en güzel şekilde kullanabiliriz diye düşündüğümde sizinle işbirliği yapmak aklıma geldi beraber gidelim bir yerlerde yiyelim şeklinde değil ee, <gülüyor> o, o Rükhana Dükkan, dönüştürülebilir mi mesela şimdi ya, bahçe masası tipi bir şey bahçe masası olur her türlü olur yani bugün bir bahçe masası da yani geri dönüşümün en güzel e, sembollerinden biri olur yani neden olmasın ama bunun yerine Dinleyicilerimizden, Ankara'daki duyarlı vatandaşlardan toplanacak olan elektronik atığın hı hı. değerinin Otti Burs Fonu'na aktarılması gibi bir projemiz var şu anda. Hı hı. Ee, Oradan da görürüz aslında evimizde ne hazineler yattığını bir taraftan da. Bir anlamda tabii ki. Çünkü şu an için projeyi kabaca bahsetmek istiyorum. Ankara'da alışveriş merkezlerinde hafta sonlarında aracımızla biz bekliyor olacağız. Ve... Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olan herkesten evindeki elektronik atığı getirip bize teslim etmesini talep ediyor olacağız. Bu atıklar özel olarak bir yerde ayrıca depolanacak, ayrıştırılacak, fiyatlandırılacak ve bu fiyat ortaya çıkan değer de... Tamamen OTTÜ Burs Fonu'na direkt olarak aktarılıyor olacak firmamız tarafından. Şimdi isterseniz bir e, reklama da gidiyoruz. Bir müzik arası Tamam. Veririz. Reklamları dinleyelim. Ondan sonra şöyle bir döküm yapalım. Evde neler var neler yok falan diye. Ondan sonra o işlemlerden süreçten biraz bahsedelim. Dinleyicilerimizden de soruları olanlar varsa onların da sorularını almaya başlayalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeterli. Radyo TÜD'ye modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Ozan Kayan bu sabahki konuğumuz elektronik atıklar hakkında konuşuyoruz. Ve artık yeterli demenin zamanı geldi bazı aletlere. Oktay PDA'yından bahsediyordu. Ozan'la evet, Ozan içeride konuşurken işte modem dedi. Modem bizde yok. Tüpli. Bir sürü dedin. RCD televizyon alınıyor. Tüplü televizyonlar nerede peki? Evet, bizde tüplü televizyon var. Kayınvalide de bizimkiler. Yani bak. Eken'in <gülüyor> ordu mesela. Ve bizim evde bir tek benim diyeyim var ilk e, telefon hiç, Ve <gülüyor> gerçekten çalışmıyorum. İşte, işte şarjım sorunu var işte ne bileyim bir sürü sorunu var. Ama atamıyorum. <gülüyor> bu benim ilk dilmem ben neyim diye. O tip bir, yani. bir bağlılık var yani. Ne tip bağlılık olduğunu da tespit edebilmiş değil. Şimdi bizim gerçekten de yapımızda çok kritik noktalar bu bağlanma konusu. Ya bir kere alırken verdiğimiz para aklımıza geliyor ilk. İlk. Atmak gündeme geldiğinde çalışıyorsa atmamayı da tercih edebiliyoruz ama elektronik cihazlar dediğimizde bu aletlerin kullanım ömrünü çalışıp çalışmaması değil teknoloji belirliyor. Az önce söylemiş olduğum modem örneğinde olduğu gibi birçoğumuzun evinde kablosuz özelliği olmayan bir tane modem vardır Hı. yıllar öncesinden ama artık evdeki bütün teknolojik aletler evet. kablosuz iletişimde bir tane de kablosuz özelliği olan modemimiz var takarsak eski modem de çalışır. Ama çalışmayacak, kullanmayacağız, işimize yaramayacak. Ne yapacağız peki onları? Şimdi bunları ne yapacağız? Onları Ozan'a vereceğiz. O, o kutu herhalde. Bir evet. artan, ne Adam mı tanıyor herhalde bunu tanıdıklarına? Köy okullarına gönderiyor. <gülüyor> köy <gülüyor> okullarına gönderiyor yani. Aslında ya. benim PDA'yı bir köy okullarına çok işe yaradı. <gülüyor> ya ya bugün ya. dokunmatik <gülüyor> özelliği olmayan ama hala çalışan o eski cep telefonunu ilkokul çocuğuna verseniz evet, o bile tabii. kullanmıyor. İlk Niye koridorlarda kullanıyor. maç yapıyorlarmış? Kola dolarla... tenekesi ezmektense PDA ile yaparız maçı daha temizlemiş. Arada ışığı yandığını düşün. O da yerde görmeye dayanamazdı. <gülüyor> o... Sen ne, bi... ne yapacağız? Sen, şimdi, sen onu yönlendir bize o zaman. Şimdi e, yaptığımız projemizde tamamen bu tür eski artı kullanmadığımız elektronik atıkların e, düzgün bir noktada e, geri kazanımı üzerine. Bu projede neler kazanılacak? Hemen kısaca bahsedelim. Alışveriş merkezlerinde dediğim gibi anlaşmış olduğumuz şu anda bu projeyi destekleyen 3 tane alışveriş merkezi Hangileri var. Hangileri onlar? Bunlar e, şu an için Antares. Hemen 2-3 Haziran hafta sonunda e, bu hafta sonunda yani aracımız orada olacak ve bütün e, duyarlı kişilerden evinde ben bunu nereye atacağım diye tuttuğu elektronik atığı olan elektronik atıkta ne, nedir? Bir ucunda fiş olan ya da pille çalışan. Oyuncak dahil her şeyi getirip bize orada teslim ben edebilirler. Yani. Yani biz bunları toplayacağız. Piller de dahil değil mi bu arada? Sadece evet pil. Pil, pil de getirilebilir evet, tabii tamam. ki. Pil de getirilebilir. Ne oldu pil deyince böyle bir yüzüm büyüldü. Yok ıı, hayır ama... Pil ıı, sevmiyor musunuz? Pil sevmiyor değiliz. Ee, pilleri de getirsinler tabii Zaten ki. pil sevmeyip de pil. mesela cep defosu sevmek de demek. <gülüyor> Biz pil Öyle. sevmiyoruz yalnız. Ya, ala, lütfen ben... Bil bil bil, bitmiş pil kadar gerçekten de sempatik bir şey bizim sektörümüzde çok az. Pilleri de kesinlikle <gülüyor> istiyoruz. Çünkü onların içerisinde de oldukça değerli metaller var ve yanı sıra... Çok ağır diyebileceğimiz doğaya zarar veren metaller var. Şimdi konuşu. Bu elektronik atıklar dediğim gibi mesela bu hafta sonunda Antares'teyiz. Bu hafta sonunda Antares'te toplanacak. Bir kenarda ODTÜ için biriktirilecek bizim 20 bin metrekare kapalı alanı 50 bin metrekare açık alanı bulunan Türkiye'deki en büyük geri dönüşüm tesise elektronik atıklar üzerine çalıştığım firma olan Evciler'e ait. Hı hı. Bunları buralarda toplayacağız. Daha sonra da değerleri belirlenecek ve belirlenen değer de fonuna direkt olarak Evciler Kimya tarafından ödemesi yapılacak olan bir değer. Burada kimler kazanıyor? Ottüburs fonu kazanıyor. Doğa düzgün bir şekilde bunlar geri dönüştürüldüğü için kazanıyor. E bunlardan elde edilecek olan ham maddeler var. Mesela plastiğini ayırıyoruz, bakırını ayırıyoruz, nikelini ayırıyoruz, bu alüminyumla ayırıyoruz. Bu ayırımlar e, mıknatıs tipi bir şeyle mi yapılıyor? Tabii ki. mıknatısız zaten ileri <gülüyor> teknoloji düşünmek pek mümkün değil. Yani öncelikle bütün bu aletler paramparça ediliyor Hı -hı. ve daha sonra da mıknatıslı bir e, yoldan geçerek, banttan geçerek önce plastikle metalleri ayırlıyoruz. Daha sonra metalleri kendi içinde ayrı ayrı ayırıyoruz kategorize ediyoruz küçük Ve Çinli çocuklar yapıyorlar. çalıştırıyorsunuz değil mi? yok küçük Çinli çocuklar değil daha çok farklı yerli, yerli çocuk işçi mi çalıştırıyorsunuz? Yer, çocuk, çocuk işçi çalıştırıyor musunuz Ozan Bey? İçimizdeki çocuk ruhuyla çalışıyoruz ama o amatör ruhla, o doğaya katkı ile çalışıyoruz. Sıkıştırdım ama çok güzeldi. Güzel, Güzel sıyrıldık. Ee, ee, kesinlikle şu anda tesislerimiz tüm sertifikalarına sahip olan. Evet, elektronik atıklarımızın ayrımında çocuk kullanmıyoruz ve ee, tesislerde zaten şu anda gerekli olan tüm sertifikasyonlara sahip olan, kalite belgelerine sahip Şimdi olan tesisler. Hangi Biraz... bir dakika önce Antares vardı, bir iki evet, yer daha vardı evet. onları da söyleyeyim. Antares var. Ee, 16-17 Haziran'da Panora'da olacağız. Hmm. Ve e, 23-24 Haziran'da da e, yanı, tekrar bir notlarıma bakayım. Ankamol'da Ancamol. olacağız. Şu an için e, diğer alışveriş merkezleriyle de Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bize destek verecek olan. Ne yapalım? Ee, torbaları koyup getireceğiz. Evet, torbaları koyacaksınız. Arabanızın bagajını atacaksınız. Evinizde ya bunları ben nereye atayım, nereye göndereyim, ne işe yarayacak dediğiniz ne kadar elektronik alet varsa hepsi toplanacak. Bize getirildiğinde şunu bileceksiniz: Ödüdeki öğrencilerin burs fonuna bir katkı oluyor. Çevreyi zarar vermiyorsunuz. Aynı zamanda ciddi bir e, kaynak geri kazanımı da elde ediyorsunuz. Ne şekilde? Dediğim gibi bütün bunların içerisindeki önemli geri kazanılabilir maddeler plastiğinden metallerine kadar tekrar Ayrıca. sanayiye Peki, gönderiliyor. Peki nasıl değer biçiliyor bunlara? Yani... Bunlar serbest piyasa çerçevesinde değer biçiliyor. Yani A bakırın şu biçiliyor? anda kilosu ha, ağırlık, ağır, ağırlık tamamen ağırlık. Bir kilo bakır ne kadar ediyorsa bakır kullanan herhangi bir tesiste üretiminde bakır ihtiyacı olan bir tesisi o fiyat üzerinden satılıyor bunlar. Burada Önemli olan bakırı eğer doğadan elde etmeye çalışırsan bir kilo bakır için yüzlerce kilo toprağı ıı, işlemden, kazmak işlemden zorundasın işlemden geçiriyorsun ama eğer geri dönüşümde kazanırsan yaklaşık olarak tüm değerli metaller için söyleyebilirim. 1'e 10 1'e 15 oranında çok daha az enerji insan gücü kullanarak geri kazanma fırsatın var yani evlerimizde aslında ciddi anlamda değerli hazineler yatıyor, hazineler yatıyor. ama bu hazineleri Kullanmıyoruz. Yastık altı elektronikleri de denebilir bunları. İşte şimdi bunları evciler kimya ulaştırıldığında çok da keyifli bir şekilde e, değerlendirme fırsatı Zor olacak. Ö üniversite öğrencilerine burs Bak, olarak geri dönecek. Bir bu şey, arada şey var... Envanterimizi bir çıkaralım mı? Çıkaralım hakikaten de. Yani ben e, Ozan'ın şu anda... Yani şimdi kurumsal olarak bu işe e, zaten uyanmış bunu değerlendiren büyük şirketler var Evet onlar böyle bir nasıl diyelim artık demir başları yenilerken Tabii, ihaleler falan, çıkıyorlar ve başlar yani. tek tek kişilere döndüğümüz zaman hakikaten büyük bir zihniyet devrimi yapmak lazım o Bu çok kaçınılmaz kolay, yani kolay da bir şey değil hakikaten çalışan bir aleti kullanmayacağını bilsen de çekmecede tutuyoruz. tutmak insanı böyle bir e, haz veriyor yani başka bir hazda değil de böyle bir duygusal e, bağ var orada işte çok para verdim bir ikincisi hala çalışıyor çalışan bir şey böyle ne bileyim böyle e, canlı kedi çöpe atar gibi bir orada modem çalışıyor belki kullanmayacaksın ama e, durması bir gün lazım olur lafını maalesef yani gerçekten hakeden kolay değil ya yani mouse mesela işte kablolu mouse uzun metrelerce e, kablosu olan mouse bu çekmecende durunca bir gün öbür mausun biter evde pil olmaz. Ben bunu takarım ki zihniyeti <gülüyor> e, kafanda işte televizyon mesela şimdi LED televizyon bizim mesela bir 36 ne kaçtı ufak televizyonların 37 ekran. 37 ekran televizyonumuz şu anda kayınvalideye gitmek üzere bekliyor. O da evin her odasına artık yeterince televizyon konulduğu için <gülüyor> e, almak istemiyor. Sizin aslında böyle yazdıkları dolaşmanız lazım. Çünkü Türkiye'de bir yazlık gerçeği de var. Onu da yazlığa götürürsün. Ee, aslında e, Türkiye'nin depocu depolarda depo sistemi tamamen yazlıklarla alakalı. Şimdi e, şundan da kısaca hemen bahsedeyim ben dolaşmak dediğiniz için. Yaz projesi var. E, yok, yaz projesi değil. Üç büyük şehirde. Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de bize telefonla ulaşıldığında evinizden gelip ...tamamen ücretsiz olarak o elektronik atığı alıyor arkadaşlar. İki tane pil içinde geliyor musunuz? İki tane pil içinde geliriz. Hele senin pillerin <gülüyor> için bizzat ben gelirim Fahir ne olacak? Yani aa, iyiymiş o, o sistem iyiymiş. Kesinlikle ben e, burada hemen Ankara'da şu an sesimizin ulaştığı... ...evindeki cihazları gözden geçirip... ...hiç alışveriş merkezine götürmekle falan da uğraşmak istemeyen... ...herkes için bir telefon numarası vermek istiyorum... Hemen onu da alalım. 528 20 15 528 20 15 numaralı telefonu Ankara'da aradığınızda evimde elektronik atığım var diyorsunuz. Gelin alın diyorsunuz. Bunu özellikle eğer ODTÜ Burs Projesi içinde kullanacaksınız. Bunu da belirtiyor. Hayır, Bunu belirtiyorsun. Evet. Ben otobüs projesini tabii ki tabii ki yani illa alışveriş merkezine getirmenize gerek yok. Bu hafta sonu illa çıkıp Antares'e gelmenize mesela gerek yok. Sadece telefonu kaldırın. 528 28, 20 15. 20, 15. Evet, evet, 528 20 15'i arıyorsunuz ve orada arkadaşlarımız hemen sizin bilgilerinizi alıyorlar ve hangi gün hangi saatte geleceklerine dair size randevu veriyorlar. Buran, o gün o saatte siz de evinizde olduğunuzda şimdi 3 kat yukarıya çıkamam ben onu yapamam gelemem abla vallahi uğraştığıma değmez demeyen eskici eskici zihniyetinden tamamen uzak profesyonel arkadaşlarımız gelecekler ve evlerinizden elektronik atığınızı her neyse alacaklar ha, bu arada bir de şey de önemli mesela elektronik atık geri dönüşümünde Elinizdeki atığı kesinlikle çöpe atmamanız gereken mesela printerlar var. Çünkü bunların içinde kartuşlar var, bunların içinde tonerler var. Bunlar zehirli atık ve düzgün bir şekilde imha edilmesi gerekiyor. Hı hı. Bize gelen printerların içerisindeki bu tonerler, kartuşlar ayrılıyor. Ve Türkiye'de bu konuda %60 devlet desteğiyle, %60 devlet ortaklığıyla kurulmuş olan izaydaş var. İzaydaş'a gönderiliyor ve düzgün bir şekilde imha edilmesi garanti altına alınıyor. Ama yoldan geçen birine verdiğinizde, bir eskiciye verdiğinizde o toner o kartuş ne olacak? İşte geleceği tamamen belirsiz. Nereye karışacak? Nasıl gidecek? Dediğim gibi 528-2015'den bize ulaşabilirsiniz. Bu hafta sonunda Antares'e gelip elektronik atıklarınızı park, ıı, açık park yerindeki aracımıza teslim edebilirsiniz. Aracı herhalde fark ederiz değil mi? Tabii ki. Da, yoksa otobakta kaybolmayalım. <gülüyor> bu, bu, ben... Telefonu alamadık falan diyen dinleyicilerimiz için ben internete şöyle bir elektronik ...atık toplama diye yazdım. Orada e, evciler çıkıyor zaten evet. hemen. Ama başka bir numara çıkıyor. Yani bir şekilde ulaşılır herhalde değil mi? Bu numaradan yani. öyle bir yönlendirme olur. Kesinlikle. Ee, onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Ama şu e, bence... Hangi alışveriş merkezinde, hangi e, saatte toplanıyordan ziyade dinleyicilerimizin şöyle bir oturup sakin kafayla evdeki çekmeceleri bir düşünmeleri lazım. Nerede ne var? Bunlar bir daha kullanılacak Elektronik mı? Olarak, Elektronik olarak ne yapılacak falan diye bir gözden geçirmek bir lazım. Bir şey daha sana. ekleyeyim Ege. Kabloları da alıyoruz. Yani Hı. bildiğiniz eski telefon kablosu olur, kullanılmayan printer kablosu olur, USB kabloları olur. Çünkü kabloların içinde de yine bakır var. Kabloların dış kaplama yüzeyi plastik. Bunların da ayrıştırılarak düzgün bir şekilde geri kazanımını yine tesisimizde gerçekleştirebiliyoruz. Aklınıza ne gelirse elektronik cihaz parçası, yan ekipmanı gece lambasından tutun ee, cep telefonuna kadar. Pille çalışan ya da bir ucunda fiş olan elektronik olan her şey geri kazanılabilir düzgün bir şekilde geri kazanıldığında da doğa kazanır ayrıca e, ham madde çerçevesinde hani biraz e, geniş düşünmek gerekirse ekonomi kazanır, Ekonomide kazanır. ekonomi de biz kazanır biz de evimizde şey kazanıyoruz. De... hakikaten yani cep telefonumuzu 3-5 kuruşa e, geri dönüşme satmak tan e, ziyade bir çekmece kazanırsın iki çekmece kazanırsın yavaş yani. yavaş o küçük duayet dediğimiz yerdeki e, şeyi kazanırsın alanı kazanırsın rezistansı kazanırsın e, artık çalışmaya ayağı bozulan bizim çünkü bir tane fan var onun yerini kazanırsın onu bir de sıkıştırmak da zor sizde baya bir şey vardı mı evge bizde çok şey var bir kere benim bildiğim zaten bu ev, size... evcilerin en büyük rakibi piyasada benim <gülüyor> <gülüyor> bu da topluyor ama geri dönüştürmüyor falan diyorlar. Ben bir de mağazalardan topluyorum yani evlerden falan değil. Parasını vere vere alıyorum <gülüyor> evde biriktiriyorum. Yani ya bu evdeki evde biriken şeyleri hani gerçekten nereye atacağımız konusunda hiçbir fikrimiz de yok. Yani benim de e, bir süre öncesine kadar bu konuda ne yapacağım ne edeceğim dursun bir kenarda bir gün işe yarar. Ya durmasın artık işe yarayacağı gün geldi. Bu işe yarayacak üniversite öğrencilerini burs olu, burs olacak ve artık e, evinizde de hiçbir şekilde parmağınızı bile kıpırdatmadan ya da parmağınızı sadece telefonun tuşlarına basmak için kıpırdatarak 528-20-15'i arayın. Diyin ki ben şunu e, vereceğim evimden. Seni, senin adını var. verelim mi Ozan? Benim adıma, Ozan'ın yakınıyız diyelim. Benim adıma gerçekten de gerek yok. Gerek Çünkü yok mu? Hiç gerek yok. Orada e, çok profesyonel arkadaşlarımız var bu konuda. Benim adımın verilmesine gerek yok. Herkese direkt sunulan bir hizmet zaten. Aslında kabul etmemiz gereken şey artık biz de bir tüketim toplumu olduk. Tüketim toplumu demek alıp alıp atmak. Aslında, aslında. buna yani tabii ki öyle yetiştirilmedik zihniyet olarak da çok açık değiliz. Hatta bunun ayıp olduğunu düşünen bir toplumumuz biz. Atılır mı hiç diye. E, atılır mı, ziyan, zarar e, gibi düşünceler var ama hayatın gerçekleri böyle düşünmemize rağmen böyle yaşamamızı e, zorlaştırıyor. Hepimiz e, zarardır, ziyandır diyoruz ama bir taraftan da almaya devam ediyoruz. Eskisini atmadığımız zaman e, yenilerini almanın çok e, ziyan olmadığını düşünüyoruz ama artık bir gerçek var. Evlerimizi e, aslında bir şeylerle dolduruyoruz ve Artık canımıza tak edip attığımızda da yanlış yere atıyoruz. Doğru. Bunu bir e, sistemli bir hale getirmek gerekiyor. E, yavaş yavaş ya, hem doğanın bu samanların, da düşünerek. Bu samanların artık saklanmasına hiç gerek yok. Yani elektronik samanların zamanı gelmiyor. Zamanı doluyor, bitiyor, kullanmıyoruz. Ve, ve evde herkes bu konuyla ilgili sokakta kiminle konuşsam, gittiğim yerde hangi arkadaşımla konuştum. Hep aynı tepki. Aa bende de şu, şu var, var hiç kullanmıyorum. İşte onu, evet. ben, onu ben merak ediyorum. Şu anda envanteli çıkaralım dediğim kısaca. Ben e, sizin bütün çekmecelerde ne olduğunu bilmiyorum Ege. Ama biliyorum benim her telefon e, başım telefonla derde girdiği zaman ve bir telefona ihtiyacım olduğu zaman arayan kişi bana ulaşsın e, durumunda e, hemen Ege'ye gidiyorum. Çünkü biliyorum Ege'de 3 tane telefon var. Evet çok güzel telefonlarım var hakikaten. Ve hepsi hep çalışır, durumda. çalışır durumda. <gülüyor> tabii ki bazılarının sıkıntıları var. Mesela o şey olanın ışıkları yanmıyor. Yanmıyor o kaydırmalı açılanın. Şimdi Işıkları şu çalışıyor. gerçek de var. Yani artık öyle bir e, dünyadayız ki bazı elektronik aletler eskidikçe kıymet de kazanmıyor. Yani bunlar Evet e, onlar da belki... değil. Şey ya, de evet. değil böyle e, Bu eskidikçe. Bu tam bir klasik diyeceğimiz klasik elektronik alet şeyler değil Ama değil ama 80'li yıllardaki oho dünya para şimdi onları almaya kalk nerede? Ara ki bulasın. Yani bazı 3-5 tane <gülüyor> <sani gülüyor> şey aksesuar olarak <gülüyor> kullanılabilecek özelliği olan şeyler var ama onun dışındakiler hakikaten biçimsiz, şekilsiz. Yani şimdi bu e, akıllı telefonlarımızın elektriği olmadığı zaman bunu duvara koyduğunda siyah bir tahta, tahta da değil yani öyle parlak siyah bir şey, kağıt gibi bir şey olacak e, duvarda. En ihtimalle masif olur. Hani mesela eski o takoz gibi cep telefonlarının gene bir görsel şeyi vardır. Bir tanesi duruda üç tanesi çekmecede durunca hakikaten şey şarj cihazları. Hem Aynen. şarj cihazı alıyor, hem sarj cihazı alıyor, evet. hem de şarj cihazı. <gülüyor> e, üçünde geri dönüştürebiliyorlar teknik olarak. Kesinlikle. Yani e, Moore kanunu diye bir şey var. 1960'lı yılların sonuna doğru e, Intel'in kurucularından bir tanesinin söylediği bir şey. Yaklaşık olarak iki yılda bir e, çiplerdeki transistör sayısı iki katına çıkacak. Ve bu öylesine söylenmiş bir laftı. Büyük ihtimal adam da güzel bir şey söyleyeyim diye söylemişti ama. o kadar para kazandık bir lafımız yoktu da yazılacak. Yani ben şimdi Intel'in başındayım. Havalı bir cümle de kurmam lazım diye düşünüyordu. Gerçekten de çok havalı bir cümle oldu. Öyle ki Tamamen gerçek çıkan bir öngörü haline geldi. Bu bir kanun olarak kabul ediliyor. Yani 2 yıl içerisinde 18 ay ile 2 yıl arasındaki bir süreçte elinizdeki teknoloji aslında baştan aşağı değişmiş oluyor bilgisayar dünyasında. E buna bağlı olarak yazılım değişiyor. Buna bağlı olarak şu değişiyor bu değişiyor. 2 yıl önce süper bir paraya aldığımız çok havalı olan bilgisayarımız 5 yıl sonunda en geç yani artık kullanmıyorum zaten açılmıyor şunu çalıştırmıyor burada takılıyor dediğimiz bir cihaz veya Hayatın geliyor. hızına yetişmiyor öyle bir zamanın ruhunu var. yakalayabilmek adına teknolojinin hızını yakalayabilmek adına yaptığımız her türlü değişiklik Sonuçta bize bir elektronik çöp üreticisi haline getiriyor fabrikayı gezme şansımız var mı bunu de, Tabii de dönüşümü atmışlar ama bu bu yazık falan diyebilme <gülüyor> şansımız var mı? Tabii ki fabrikamız Pursak'larda. Tamam geliriz öyle. Bu tebessüm şehri. Şey. Tebessüm Ege şehri. Ege'yi almayın sakın. Yani orada çünkü <gülüyor> alacak oradan bir şeyler biliyor musun? Atık, elektronik <gülüyor> atık. <gülüyor> Fabrikada çekmece yerde... sistemine geçiyoruz beyler diye. Bakın Elinde bu ne? Ventilatörle çıkar ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Biz bunu yani, kullanırız. Yani e, aslında fabrikayı görmenizi gerçekten ben de çok isterim. İnanılmaz bir tesis. Yani Çalıştığı zaman e, geri dönüşüm süreci içerisinde çalıştığı zaman derken yani malzemeleri yüklemeye başladığımız anda o paramparça oluşları o ayrımlı ayrım süreci insan gözlerine inanamıyor. Ko kocaman kocaman makinaları, işte kasaları bilgisayar kasalarını şunları bunları elektronik cihazları kepçeyle atıyorsunuz ve daha sonra işte bu plastiği bu bakırı bu nikeli bu bilmem nesi farklı metalleri hepsi ayrı ayrı. ...tekrar size geri kazanılmış halde... Dön ...dönüyor. Bu arada... Ve ...tamamen otomatik bir sistemden bahsediyoruz... ...Avrupa standartlarında. Makineler... ...dünyayı ele geçirirken devrim tabii... ...o fabrikada başlayacak. Daha şimdi... ...kimsenin haberi yok. Onlar... İşte işte siz onları parçalarken aslında alttan alttan birleşecekler ve bütün robotlara dönüşerek hedeflerindeki tek da sen olacaksın ve hedeflerindeki tek adam da sen olacaksın He, o be, zaman. Be, be, bir dakika şunu da altını çizelim o zaman. <gülüyor> belki makinalar belki belki makinalar dünyayı ele geçirmek için savaştığında aslında o makinalara karşı en büyük savaşı biz vereceğiz. Çünkü elektronik olan her şeyi paramparça edip özüne kendi değerli metallerine kadar ayırabiliyoruz. Terminator getir, param parçayayım. O, o derece. Şey Aa aslında güzel ha. Manyetise karşı terminator ne yapabilir ki? Hiçbir şey. O <gülüyor> zaman şimdi programımız da bitti. Dışarıda çayları içelim. <gülüyor> kim kazanır oyunumuza terminator Mıknatıs'la başlayalım Ozan çok teşekkür ederim. ben çok teşekkür ediyorum şu proje kapsamında ne oldu ne bitti ne kadar para toplandı ne kadarı bunların hepsini e, konuşuyor aktarıldı bunları da e, konuşalım şöyle bir haber takibi de yapmış olalım e, sevgili dinleyiciler modern sabahlar yeni bir haftanın başında sizlerle birlikteydi programımızın sonuna geldik ama bu demektir ki e, yarın yeniden var ha, şunu da o zaman haftanın başından söyleyelim yarın yeniden varı da Artık birkaç defa söyleyebiliriz. Çünkü e, uzun bir yaz tatiline hazırlanıyor modern sabahlar. Aklınızda olsun onun ayrıntılarını da yakında sizlerle paylaşırız. Nereye gidiyoruz tatilde, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Hepsini konuşacağız. Güzel bir hafta diliyoruz. Hepinize hoşçakalın. Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu. Office aç. Office aç günü. Office aç. And as I still walk on, I think of. You.